Merhabalar. Açık Mimarlık programındasınız. Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Cenkdereli. Merhaba ben Volkan Taşkın. E, yine sizlerle beraberiz. E, geçen haftalardaki bir programda e, Volkan e, yeni kendi dönemi e, konseptlerinden bahsetmişti. Konuklarımız olacak. E, yarışma süreçleri sonunda inşa edilmiş olan binaları e, konuşacağız. Biraz daha istersen e, hızlıca bir özetini yap Volkan. E, sonra da hemen konuğumuz <gülüyor> kim onu da bir tanıt.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 2012'de bitti inşaat süreciyle birlikte. 2006'nın son sonbahar aylarında biz bu yarışmayı kazandık. Ortağım yani şu anki ortağım Felix Madrazo ile. Ve benim Felix Madrazo Berlager üstünden arkadaşım. Ve aynı zamanda Office for Metropolitan Architecture'da bir ara beraber geldik tekrardan. Ve oradan ayrıldıktan sonra bir yarışmalar yapalım dedik.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 Yani Olur Rem Kolasın, tabiri caizse beğenmediği yarışma sizi aslında bir fırsata ee, dönüştü. Onlar ayrıca sosyal konut da yapmıyorlar zaten. Çok nadir öyle yapıyorlar. Eğer e, kaliteli olursa yapıyorlar. E, seçici davranıyorlar. Tabii bizim öyle bir seçme şansımız yok <gülüyor> gençler olarak. O zaman tabii gençlik. <gülüyor> e, dolayısıyla bizim ilgimizi çekti. Tabii bir de yarışma ulusal ölçekte olup yani Avrupa ölçeğine de taşıyordu. 18 bölgede açılmıştı bu yarışma. Ve 18 bölgeden seçiyordunuz. Biz düzenleyen seç, kimdir? Düzenleyen kurum SEPES. Yani Türkiye'deki eş TOKİ TOKI gibi. Toki. Evet. Ama tabii şu, şu konuda var. Bütün yarışmalar, kamusal binalar İspanya'da mecburen kanun olarak yarışmaya açılmak zorunda. Dolayısıyla bu tip şeyler mutlaka herkese ulaşıyor. Anons ediliyor veya başka bir şekilde ulaşıyor.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 Buna immigration naturalization services. Veya e, göçmen doğallaştırma servisi deniyor. <gülüyor> Biz bu kurumlardan Açılımı biraz da kötüymüş biraz. Çektik <gülüyor> 2009-10'a kadar. Hatta AND'ye hmm. dava bile kazandık Hollanda'daki immigration naturalization services. <gülüyor> Kramer Kramer'e Kremer Kremer'e karşı <gülüyor> gibi olmuş aslında. karşı. Tabi ee, tabii yani bunlar bir dönem herkesi bu yurt dışında ...tekrardan göndermek için... ...ellerinden gelin yapıyorlardı. Özellikle dedim... ...mimarları. Hmm. E, çünkü çok fazla mimar var. Bir piyasayı dolduruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz de biraz onu hani... ...şeye alarak da... E, ...ilginç bir isim neye çeviriz diye... ...IND'yi bulduk. E, şimdi artık 5-6... E, ...senin sonunda... ...IND'den bize arayanlar oluyor. IND'den değil daha doğrusu... ...pasaport... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yenilemek <gülüyor> isteyenler... ...arada Türkiye'de vapurda giderken <gülüyor> telefonum çalıyor ve... Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vize problemlerini anlatanları dinliyorum <gülüyor> <gülüyor> değişik bir şey oluştu evet işte 2007'de bu şekilde başladı ve devam etmekteyiz tabi süreçte kolay değil çünkü biz yeni kurumakta olan bir ofistik ve kazananlar bir tanesi Türk diğeri Hollandalı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 Ee, yani de çalışan e, değerli insanlar vardı. Onlar her konuda yardımcı oldular. Tabi avukatlarımız da vardı o ayrı konu ama Hı -hı. E, yine de e, yardımcı oldular. Darısı Türkiye'nin de başına diyorum. <gülüyor> evet. O dönem e, proje hem yurt dışında hem Türkiye'deki mimarlık dergilerinde de çıktı. E, güzel tepkiler de aldığını hatırlıyorum. E, benim de şahsen çok beğendiğim bir projeydi. Şimdi yarışma projesindeki tasarım kararlarıyla sonraki süreçte ölçek anlamında, karar anlamında ve diğer anlamlarda neler değişti ya da bir şey değişti değil mi? Yarışma kazanıldıktan sonra aynı metrekare içerisinde mesela 20 tane daha adet konut eklemek istediler. Sonra dolayısıyla konut hücreleri metakar olarak düştü. O tabi zorladı birazcık bizi sistem olarak. Ama genel prensipler ne sadık kalındı, bir değişiklik olmadı açıkçası. Ama zaten çok yoğun bir 2.0 FAR yani Floor Area Ratio vardı. Zaten yoğun bir yapıydı. E, yapılacak da çok bir şey yoktu. Acil e, İspanya'nın yani Seuta'nın o bölgede konuta ihtiyacı vardı o dönemde. Seuta e, Afrika tarafında yer alıyor. Evet. evet. O Hı. da e, çoğu insan bilmiyor. Biz de bilmiyorduk açıkçası ne kadar. Biz sadece Akdeniz'de olduğu için hoşumuza <gülüyor> gitti. O bölgede girelim dedik. E, FAS'a sınır teşkil ediyor. E, İspanya'nın bir parçası ufak bir yarımada yani Büyükada'nın iki, iki katı büyüklüğünde falan hı hı. bir yarımada ve e, kısmı, ufak bir sınır var Fas'a. Birçok bir Faslı da zaten Sebutada yaşıyor. Hı. Yani i̇ki halk birbirine geçmiş vaziyette. Tam o şey noktasındaydınız. Ee, yani temas noktası. Temas gibi. noktası evet. Bizim de sınıra yakındı e, arazi ve önünde bir hastane mevcuttu binası. Peki e, projeler hazırlanması, uygulamaya geçilmeden önceki süreç yaklaşık ne kadar sürdü? Sizden ne kadarlık bir süre istediler? Çünkü bu konular da önemli oluyor. Biliyorsun sen de bunu çok tartıştık. Türkiye'de her şey çok aceleye getirildiği için, 2-3 ayda herkesten mucize beklendiği evet. için orada da aynı şekilde. İşte değişmedi. Değişmedi. <gülüyor> biz 2 ayda e, bir anda AVAN projeyi revize etmek yani artı e, 21 birimdik. Yani 180 yaklaşık birim vardı ünite aile içindi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 Proje süreci 8 aya falan da aldı. 2 ay, 3 ayı aban proje ve daha sonrasında e, uygulama projesi. Herhalde Felix ve sen dışında da ekibi genişletti. Evet, Başka evet gelmişti, İspanya'dan e, biz Hollanda'ya e, arkadaşlar davet ettik. Beraber çalışacak. E, onlarla beraber e, devam ettik. Tabii biz bu şanslıydık bu süreçte. Aslında bu şimdi 18 bölgede açıldı bu yarışma. 18 değişik şehirde.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 ...düşük bütçeli bir proje... ...bu tarz işlerde problem çıkması çok doğal oluyor... ...ya biz... biz bu, ...açıkçası bu projeyi acilen yaptık... Ee, ...onların hızlı... ...isteklerinden Hı -hı. dolayı... Ee, ...tabii orada da politik seçimler... ...yaklaşıyor... ...projelerin bitmesi gerekiyor... ...anons edilmesi gerekiyor... Ee, ...o yüzden... E, ...proje süreci birazcık hızlı ve acil geçti... ...ve ya o, o anki artık... ...bilgimizi kullanaraktan biz bütün yoğunluğu verip... ...bir şeyler ürettik... ...bir takım detayları uygulamadılar...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 E, ...Madrid'de de mesela yeni e, bitti köprüler olsun, e, yüksek teknolojili binalar veya gemi inşaatı bile yapıyor ki bazı anlamda. Kendi argesi olan bir şirket gibi aslında o zaman, öyle mi? Evet Belki, evet, müteahhit formatına var. benzemiyor yani. Evet evet. Kendi içinde o teknolojik çözümleri, bu da ilginç. Evet yani, yani bir evet. Sepes gibi firmanın e, yani tabi Türkiye'nin kıyaslarsın eğer. Başka düzlemde düşünmesi ilginç ee, örnek olarak. E yapalım mı? Kısa ben araya gireyim hiç konuşmayarak. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de senden. Dinliyorum şey keyifle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir müzik arası verelim bence. E, keyifli gidiyor muhabbet. Ondan tamam. sonra geri dönelim. Tamam. Arman'ın seçtiği şarkıyı dinledik. Ne dinledik Arman? Sonda alalım bari ee, bir sefer. Miles Davis ve Bill Evans'ın... ...1960'lı yıllarda... ...59 galiba zannediyorum. Blue and Green dinledik. Caz dünyasında en çok satan... albümlerinden bir tanesi o da. Ar Aranı iyi sanır Kind of da. Blue. Kind of, evet. evet. Seviyorum. Şimdi... ...Seuta'dan... ...2007'lerden biraz... ...2011-12'lere gelelim...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 o da sadece renderlarda kalan güzel bir proje gibi mi oldu? Pek çok yarışma gibi ne yazık ki. Ee, e, herhalde bilmiyorum Türkiye'de renderlarda kalan bir yarışma gibi gözüküyor. Umarım değildir ama e, öyle gözüküyor <gülüyor> şu esnada. E, bu yarışmayı Ergünoğlu Çalışlar, Mimarlık ve IND'ye beraber bir ortaklılık girmiştik. diyorum iki sene önceydi. Olmuştur o kadar e, zannediyorum. E, davet bir yarışmaydı İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'ne açtığı. Ee, aslında gerekli de bir proje, yarışma projesiydi. Ee, çünkü e, Gazi da e, hemen kalenin yanında e, metruk bir hastane alanı var. Ee, bir an evvel oranın bir e, elden geçirilmesi gerekiyordu. Ee, o bakımdan ve de kampüs tabii taşınacaktı. O bakımdan şey ilginç bir projeydi. Ee, biz teslimlerimizi yaptık. Ee, birinci olduk. Ee, daha sonrasında tabii jüriyle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 yarışma bir şekilde arşive atıldı. Ben şey söyleyeyim ya mesela deneyim e, katsayın çok yüksek sonuç olarak yani girdiğin yarışma hem ulusal hem ulusal, ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte olan yarışmalarda e, şeyi sezebiliyor musun? Yani bunun sonunda bu inşa edilir ya da bu durumdan pek bir şey çıkmaz falan gibi bir şeyi. Yani... Ya açıkçası sezebilirsiniz fakat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 Zaten onu hissediyorsunuz. Kokusunu alıyorsunuz ne hangisi hı hı. olur diye. Ya ba Bazen bizim için hani yapılması da önemli değil. Ee, yarışmanın konusunun niteliği, niceliği yani ne vereceği bize de önemli. Peki şeyin İ kıyasını yapabiliyor iş musun? Iş, al i̇ş alması çok önemli değil. Yurt dışındaki yarışmalar, Türkiye'deki yarışmalar nitelik açısından böyle bir kıyas yapabiliyor musunuz? Ee, hayır. Şimdi zaten aslında problem var Avrupa'da. Çünkü e, yarışmalar mesela Avrupa'da, İspanya'da.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 Oradaki olurunu almak zorundasınız. Bence bu son söylediğin şey belki yarışma açmaktan bile daha önemli Aynen. kısmı olabilir yani bütün bu işin <gülüyor> evet. değerlendirmek kısmı. Tabi ee, tabi. O evet. acayip bir detay yani bizde evet. çünkü hani kim aldı yani kim verdi biz, gibi bir durum. Yani bizde sadece kurallarla iş, işliyor. Evet. Ee, regulasyonlarla. Çok bu teşekkürler. değeriyle. Evet, evet. bu önemli detayla. <gülüyor> Biz hepkimiz de şok olduk, durduk çünkü. Süreninde geçmesine izin verdik ama evet. çok önemli bir detayda atlayamazdık. Arman evet. çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür bu, program, bu yeni seriyede seninle başladığımız için çok mutluyuz. Dinleyenleri de teşekkür ediyorum bize zaman ayırdıkları evet. için. acikmimarlik.blogspot.com adresinden konuştuğumuz projeleri paylaşacağız. Oradan da bizi takip etmeye devam edin. İyi günler. İyi günler. İyi günler.